atıp uyudu. Ancak bir müddet sonra ibadet için tekrar kalkmak istedi. Fakat Selman bu kez de ona mani oldu. Nihayet gecenin sonlarına doğru Hazreti Selman, "Artık kalkabilirsin." dedi. Böylece ikisi birlikte kalktılar ve namaz kıldılar. Namazdan sonra Hazreti Selman Ebu Derda'a şunları söyledi: "Rabbinin senin üzerinde bir takım hakları vardır. Her hak sahibine hakkını vermelisin." Ebu Derda daha sonra bunları Hazreti Peygamber'e naklettiğinde, "O Selman doğru söylemiştir." Yurdular.